Merhaba, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalı Kızık'ın UNESCO Dünya Mirası listesine alınması için verdiği mücadele olumlu sonuçlandı ve Bursa, Bursa ve Cumalı Kızık, Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşu başlıklı dosyasıyla UNESCO Dünya Mirası listesine girdi. Katar'ın başkenti Doha'da yapılan 38. Dünya Mirası Komitesi toplantısında Türkiye'den Bursa'nın Hanlar Bölgesi, Sultan Külliyeleri ve Cumalı Kızık alanlarının yanı sıra İzmir-Bergaman'ın da listeye alınmasına karar verildi. Bursa'nın UNESCO Dünya Mirası Listesine alınma amacıyla 2000 yılında başlatılan çalışmalara Büyükşehir Belediyesi katkı sağlamıştı. UNESCO'nun 1972 yılında kabul ettiği ve 186 ülkenin taraf olduğu Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamındaki Dünya Mirası Listesine bugüne kadar Türkiye'den Divriği Ulu Camii ve Darüş Şifası, Hattuşaş, Nemrut Dağı, Xantosleton, Truva antik kenti, Göreme Milli Parkı ve Kapadokya, Pamukkale, Hierapolis, Safranbolu, Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi, Çatalhöyük, Ninotik kenti gibi 11 bölge dahil olmuştu. Bir yandan kuraklık, bir yandan seller iklim değişikliği bütün gücüyle vurmaya devam ediyor. Türkiye'nin önemli soğan üretim merkezlerinden Amasya'da dolu yağışı tarım arazilerine zarar verdi. İl merkezine bağlı Ulus köyünde Etkili olan bu dolu yağışı 10-15 gün içinde hasadı yapılacak erkenci soğanlara zarar verdi. Soğan üreticisi Kemal Çelik, Anadolu Ajansı muhabirine daha önce böyle dolu yağışı görmediğini, kayıplarının çok büyük olduğunu söyledi. Yaklaşık 20 dakika süren dolunun iri taneli olduğu ve bütün ürünleri hasar verdiğini anlatan Çelik, köyümüzde dolu vurmayan yer çok az. Çevre köylerde de durum aynı. Soğanın nabzı bu bölgede atıyordu. En az 4 bin İşçi gelecek ve burada söküm yapacaktı ama bu yıl biraz zor olacak. Zararımız çok büyük diye konuştu. İklim değişikliği gördüğümüz gibi ürünlere de vurmaya başladı. Amasya'da kurulmak istenen termik santrale karşı uzun süredir mücadele eden vatandaşlar santral için askıya çıkan ÇED raporuna karşı yaklaşık 40 bin itiraz dilekçesi iletti. Bu termik santrallere karşı mücadele içinde en yüksek katılımlı itirazlardan biri. Küle Dağları Milli Parkı'nın yer aldığı ve kalesiyle UNESCO geçici miras listesine giren Bartın'ın Amasra ilçesinin Gömüköyü'nde Hattat Holding 1320 megawattlık termik santral kurmak istiyor. Halkın itirazlarına rağmen 11 Haziran'da çevre etki değerlendirme raporu askıya çıktı. Bartın platformu, santrale karşı tarım, turizm ve ev değerinin düşmesi, hava kirliliği, küresel iklim değişikliği, deniz ve ormanın yok olması konularını işleyen 20 farklı itiraz dilekçesi hazırladı. 180 bin Nüfusa sahip Bartın'ın 5'te 1'i, yaklaşık 40 bin kişi istediği dilekçeyi imzaladı. Çevre ve Beşircilik Bakanı ya bu itirazlarını dikkate alarak ÇED'e onay vermeyecek, onay verirse de halk ÇED raporunun iptali için dava açacak. Bartın Barosu ve Türkiye Barolar Birliği de bu konuya destek veriyor. HEMA Entegre Termik Santrali yaklaşık 33 hektarlık termik santral alanı, 200 hektarlık kalker ve kırma eleme tesisi alanları, 150 hektarlık kül ve alçı taşı depolama alanlarıyla toplam 380 hektarlık doğal orman alanları üzerine kurulmak isteniyor. Bartın'ın mücadelesi devam ediyor. Gelelim Amerika Birleşik Devletleri'ne. Vermont eyaletinde geçtiğimiz Nisan ayında kabul edilen GDO yasası dev gıda şirketlerinin gözünü şimdiden korkuttu gibi görünüyor. İki yıl sonra yürürlüğe girecek yasaya göre gıda şirketleri eğer GDO kullanıyorlarsa ürün paketlerine yazmak zorunda kalacaktı. Kabul edilen yasa henüz uygulamaya başlanmamış olsa da Ülkede genetiği değiştirilmiş organizma yani GDO'lu ürün üreten gıda birlikleri bir araya gelerek yasaya karşı dava açtı. Dava dilekçesinde gıda birlikleri Vermont eyaletinin kararını federal yasanın gıda etiketleme standartlarına uymamakla ve kendi ürünlerini istedikleri gibi tanıtma hakkını ellerinden almakla suçluyorlar. Dava açılmış durumda fakat eyalet bu davada yalnız olmayacak. Vermont'un organik üreticileri ve tüketici dernekleri gibi oluşumlar müdahillik talebinde bulunacak. Organik Üreticiler Birliği şimdiden Vermont yasasını savunmak için tutulacak davanın avukatı için bağış kampanyası bile başlatmış durumda. Gıdaların içerisinde GEDO'lu ürün karışmasını istiyorlar veya GEDO'luysa da en azından etiketinde görünsün diyorlar bunlar. Almanya Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel, Lüxenburg'daki Avrupa Birliği Enerji Bakanları Konseyi'nin ...de yaptığı konuşmada 2030 için bağlayıcılığı bulunan bir enerji verimliliği hedefi hazırlanması çağrısında bulundu. Avrupalı bakanlara hitap eden Gabriel, enerji verimliliğinin önemini kavramada epeyce başarısız olduk dedi. 2012 yılında Avrupa Birliği'nin fosil yakıt ithalatı için günde 1 milyar eurodan fazla harcadığına işaret etti... Avrupa Komisyonu Ocak ayında 2030'a kadar sere gazlarının azaltılması için %40'lık bağlayıcılığı bulunan bir hedef belirlemişti. Komisyon aynı zamanda enerjide yenilenebilir kaynaklarının payını da %27'lik bir hedef koymuştu. Ancak bunun tek tek Avrupa Birliği ülkeler açısından bir bağlayıcılığı yok bu hedefin. Bülüksel'deki yetkililer Avrupa Birliği'nin bir bütün olarak hedeften çok fazla sapması halinde komisyonunun bağlayıcılığı bulunan önlemler almak. Yoluna gidebileceğini söylüyor. Ancak Avrupa Birliği'nin 2020 için bağlayıcılığı bulunmayan üzerindeki ilerleme yavaşlayan ve bu yaz hakkında da bir değerlendirme yayınlanması beklenen %20'lik enerji verimliliği hedefi 2030 tablosundan çıkarılmıştı. Diplomatlar Berlin'de İngiltere'nin pozisyonuna yakınlaştığını ve UNFCCC'deki yani Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ndeki görüşmelerde diğer ülkelerin karbon tasarrufu için Yeni sözler vermesi halinde 2030 için teklif edilen sera gazı azaltım hedefinin %40'ın üzerine çekmeye sıcak baktığını söylüyor. Bu önemli bir gelişme ama bunun gibi Türkiye'nin de gerekli olan önlemleri alması gerekir ama 80 kömürlü termik santralle bunu yapması zor görünüyor. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın.